1616, numaralı konu, Hazreti Peygamberin Amr İbnül As, Hakim Bin Hizam ve Cerir ile Büsün ailesine dua etmeleri, evet, Hazreti Peygamber bir keresinde şöyle dua etmişlerdir, Ey Allah'ım, Amr İbnül As'ı bağışla, bunu üç kere tekrarladıktan sonra, çünkü o, kendisini sadaka vermeye davet ettiğimde bana icabet eder, buyurdular.